116. Bölüm Amir bin Tufeil haramı arkadan vurdurup şehit ettikten sonra komşu kabilelerden yardım istedi. Ebu Beran'ın kabilesi bu teklifi reddetti. Fakat Usayye, Ril, Zekvan kabileleri hemen yardıma koştular. Aram bin Milha'nın geciktiğini gören arkadaşları bir şeyler öğrenmek, nelerin olup bittiğinden haberdar olmak için bulundukları mağaradan çıktılar. Gördükleri sahne hiç de iç açıcı değildi. Kalabalık bir topluluğun kendilerini çevirmek üzere tertibat aldıklarını fark ettiler. Bu durum hayra alamet olamazdı. Adamların ikram etmek üzere gelmedikleri gün gibi aşikardı. Grup komutanı Münzir onlara doğru ilerledi. ''Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok. Açılın yolumuza gidelim. Biz peygamberimizin verdiği bir görevi yerine getirmek üzere gidiyoruz.'' dedi. Onlar bu sözü cevapsız bıraktılar. Duymamış gibiydiler. Çemberi biraz daha daralttılar. Müslümanları kıs kıvrak yakalamak istiyorlardı. Nihayet eller kılıçlara gitti. Müslümanlardan Urve bin Mesud'u görenler, ''Ey Urve, arzu edersen çıkıp gidebilirsin. Sana zararımız dokunmayacaktır.'' dediler. Urve itiraz etti. ''Hayatımda ölümümde arkadaşlarımla beraberdir. Arkadaşlarım öldürülürken müşriklerin himayesiyle hayatta kalma zilletine tahammül edemem.'' diye haykırdı. Urve daha sonra yüzünü göğe doğru çevirdi. ''Allah'ım içinde bulunduğumuz durumu ve selamımızı sevgili peygamberine bildir.'' diyerek niyaz etti. Ve savaş başladı. Bir kişi en azından 5-6 kişiyle dövüşmek zorundaydı. Bu durumda kurtuluş imkanının bulunduğu söylenemezdi. Müminler bunu biliyor. Kurtulmak için değil, hiç olmazsa bir iki müşriki yere serdikten sonra ölmek için savaşıyorlardı. Allah'ın dinini tebliğ etmekten, ve Resulullah Efendimizin verdiği bir görevi yerine getirmekten öte bir maksadı bulunmayan bu mübarek insanlar, birer birer, bir meune yani meune kuyusu diye bilinen bu topraklarda serilip can verdiler. Caniler, Böyle hayasızca bir hareketi gerçekleştirdikten sonra yatanları birer birer gözden geçirdiler. Hepsinin de öldüğünden emin olmak istiyorlardı. Kapi Nzei taric hepsi ruhunu teslim etmiş durumdaydı. Kapsa ölü gibi baygın yatıyor, hayat eseri göstermiyordu. Develeri otlatmak üzere ayrılmış bulunan Amr bin Ümeyye ve Münzir bin Muhammed olanlardan tamamen habersizdiler. Dönüşlerinde arkadaşlarının bulunduğu yerin tepesinde uçuşan kuşlar görmekteydi. ''Bakıyor musun şu kartallara?'' ''Ne ola ki? Bilmem bir sebebi olsa gerek.'' İki arkadaş dudak büktüler. Ortada fol yok, yumurta yoksa bu kadar kartal bir araya toplanmazdı ki. ''Her neyse biz yürüyelim.'' Develer önlerinde olduğu halde ilerlediler. İçime bir sızı çöktü benim. Al benden de o kadar. Hem gitgide artıyor. Biraz sonra kendilerini karşılayan bir kadın acı haberi bildirdi. Tepeden aşağı baktılar. Savaş henüz bitmiş durumdaydı. Arkadaşları perişan şekilde yatıyorlardı. Düşmanlar ölenlerin arasında dolaşmaktaydılar. Böyle feci bir durumla karşılaşacaklarını hiç akıllarından geçirmiş değillerdi. Ne yapacağız şimdi? Bu soruyu soran gözler birbirini buldu. Bu bakışlar keder ve üzüntü doluydu. Gidelim Peygamber Efendimiz'e bu durumu anlatalım. ''Benim kararım öyle değil ey Amr. Arkadaşlarımı bu halde gördükten sonra bırakıp gidemem. Onlar gibi ben de çarpışacağım. Ben de onlar gibi şehit olmayı düşünüyorum.'' Söz fazla uzamadı. İki arkadaş vedalaştılar. Münzir tepeden inmeye başladı. Kılıcı elindeydi. İki demeden saldırdı. Ve savaş uzun sürmedi. O da arkadaşlarının yanına kanlar içinde serildi. Amr iki kere ikinin dört edeceği derecede kesin olan bu durumu tepeden üzüntü içinde seyretti. İşte biri daha tutun onu da. Hep birden Amr'ın üzerine yürüdüler. Amr karşı koymadı. Kız kıvrak bağladılar. Amir bin Tüfeğli'nin önüne götürdüler. Bu kadar arkadaşını öldürdük. ''Sen neden kaçmadın?'' ''Ben Mudar kabilesindenim.'' Anlaşıldı. Amir bu sözü mudarlı mudarlıya kılıç çekemez manasını anlamıştı. Eline bir makas aldı. Amr'ın anının üzerine rastlayan kısmından bir tutam saç kesti. Anamın yemini vardı. ''Haydi onun adına seni azat ediyorum. Yürü serbestsin.'' dedi. Amr hayatı bağışlanmış bir adam olarak ayrıldı. Canını kurtarmıştı. Şimdi gidecek olanları Resulullah Efendimiz'e anlatacaktı. Muharebe meydanını terk ederken, ekin demeti gibi kesip biçtikleri bu günahsız insanlara bir daha baktılar. Kazanılan zaferin verdiği gülümseme dudakları süsledi. Birbirine bakan gözler tebrikleşen bakışlarla doluydu. Başlar, yiğitliğin kahramanlık duygusunun verdiği bir gururla dikleşti. Akşam olurken, şehitlerin etrafında dolaşan kartallar, biri meuneye inmeye başladılar. Bu arada, şehitlerin arasında uzanıp yatan ve bazen inlediği duyulan bir vücut kıpırdadı. Serinlik çöktüğü zaman, ...sürüklenecek kadar kuvvet bulmuştu. Yavaş yavaş sürünmeye başladı. Ciğerlerini dolduran kan kokusu ona daha bir uyuşukluk vermiş, onu daha mecasiz bırakmıştı. Bu haliyle Medine'ye kadar ulaşabilir miydi? Bunun cevabını ne zaman eseceğini bilmediği ecel rüzgarı tayin edecekti. Belki birkaç adım sonra dermanı tükenecek... Issız, kimsesiz yollarda hayatı sona erecekti. Düşmanların diktiği bir nöbetçinin indireceği darbeler de ona ahiret yolunu gösterebilirdi. Ne kalkmaya gücü yeterdi ne de kaçıp kurtulmaya. Silahlı bir adama karşı koymasına gelince böyle bir şey hiç düşünülemezdi. Geride bıraktığı korkunç manzaraya acı ve elem dolu baktıktan sonra sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Eğer Resulullah Efendimiz'e kavuşma imkanı olursa selamlarınızı ileteceğim diye mırıldandı. Geride bıraktığı cesetler ne olacaktı? Sürünmekten ötede hiçbir şeye gücü yetmeyen Ka'ab onları birer birer defnedemezdi. Kırk kişi için mezar kazmak, onları birer birer mezarlara yetiştirmek, tekrar üzerlerini örtmek Ka'ab gibi bir adamın yapacağı bir iş değildi. Kaldı ki Arkadaşlarını bu hale koyanlar onu bile bile sağ bırakmış değillerdi. Aldığı yaralar ruhuna dayanılmaz acılar gönderiyordu. Bu yaraları saracak, yardımcı olacak kimsesi yoktu. Gideceği, sığınacağı bir yer mevcut değildi. Fakat uzaklaşmak, can yoldaşlarının serilip kaldığı bu kan deryasından bir an evvel kurtulmak istiyordu. Etrafta kartalların, neşe dolu çığlıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Amr bin Ümeyye canını kurtarmış fakat arkadaşlarını kaybetmiş olarak oradan ayrıldı. Dişlerini alabildiğine sıkıyor. Alacağınız olsun demekten kendini alamıyordu. Onları mağarada bırakıp Develeri otlatmaya giderken dönüşte böyle bir neticeyle karşılaşacağını hayalinden bile geçirmiş değildi. Gücü yetseydi her birini didik didik eder, kıyma gibi doğrardı. Fakat onlara silah çekmek bile bile ölümün kucağına atılmak demekti. Hayatta kaldığı takdirde ise arkadaşlarının intikamlarını alabilme ihtimali vardı. Kalbini sızlatan bir sürü hatırayla gece gündüz yol aldı. Ve nihayet Medine yakınlarına kadar geldi. Bulunduğu yere Karkara deniliyordu. Kanat Vadisi'nin başlangıç yeriydi. Burada iki adamla karşılaştı. Hangi kabiledensiniz arkadaşlar? Beni amir deniz. Bu cevap Amr'ı titretti. Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbet ciddiyiz. O halde aynı kabileden sayılırız demektir. Nasıl yani? Amr başının ön kısmındaki kesik saçları gösterdi. Bunları Amir bin Tüfe'ye kesti. Anasının yemini varmış. Bir köleyi hürriyete kavuşturmak için yemin etmiş. Tarihimiz yaver gitti, hürriyetimizi elde ettik. Artık birbirlerine yakın olan üç arkadaş gibi olmuşlardı. Bir müddet konuştular. Daha sonra dinlenmek üzere uzandılar. Çok geçmeden üç kişiden ikisinin uykuya daldığını anlatan düzenli nefesler duyulmaya başladı bir müddet sonra amr doğruldu adamlardan birinin kılıcını yavaşça çekti havaya kaldırdı havada yönünü değiştiren kılıç diklemesine indi yatanlardan birinin göbeğinin üst kısmından girdiği sırtından çıktı korkunç bir feryat etrafı inletti yatmakta olan adam deli gibi yerinden fırladı Neler oluyor? Kime neyi sorduğunu bilememişti. Boyun köküne indirilen bir kılıçla o da yere serildi. Bütün bunlar bir dakikadan daha kısa bir zamanın içine sığdırılmış bulunuyordu. Onlar can çekişirlerken, tepelerinde kılıçtan akan kanları seyreden Amr, biri Meune'de öldürülen dostlarımın intikamı böyle alınır diyordu. Adamların hareketsiz kalmaları için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Onları öylece bırakan Amr, içinde yanan intikam ateşini az çok söndürmüş olarak Medine'ye ulaştı. Öldürdüğü adamların daha evvel Medine'ye geldiklerini... Hazreti Peygamber tarafından ikram gördüklerini ve kendilerine birer elbise hediye edildiğini bilmiyordu. Bütün bunların ötesinde adamların, Efendimiz'den aldıkları bir emniyet belgesini yanlarında taşıdıklarından da habersizdi. Onlar, bu belgeyi göstermek suretiyle yurtlarına varıncaya kadar rahatça ve emniyet içerisinde seyahat edebileceklerdi. Amr,